Sallallahu aleyhi ve sellem Selamu aleyküm ve rahmetullahi Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hadiyela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 Kaldı Allahü Teala azze, cel, azze ve jale fi kitabihi ilkereem, auzu billahi min ăyeh, Ve yunzel alaykum min al-samayman liyutahirakum bih. İla ahir al-ayah. Sada Ve kaldı Allahü fi ayetin uchrı. Stuzbilla. In asbha maukum gauran. Fman Sadakallahu'l-Azim. Okumuş olduğum Enfal Suresi 11. ayette sizi temizlemek için o gökten yağmur yağdırıyor. Buyuruluyor. İkinci ayet Mülk Suresi son ayeti Eğer de ki söyleyin bakalım eğer suyunuz çekili verse Size tertemiz bir suyu, akarsuyu kim getirebilir? Evet, böyle yağmurun çok olduğu zamanlar, ben yağmurun suyun önemsemediğimiz, içerken sadece besmele çekip ham dedip tefekkür etmediğimiz su ayetinin tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, su da bir ayettir. Kainatın tümünün ayet olduğu gibi. Onu da yudum yudum içmek, aynen Kur'an'ın gökten inen bir rahmet olduğu gibi, onun da gökten inen bir rahmet olduğunu tefekkür etmek ve o ayeti kana kana yudumlamak tefekkür etmek gerekiyor. 2-3 gündür yağmur yağıyor. Trafik yer yer etkileniyor. Kimimiz rahatsız oluyor, kimimiz seviniyor. Ama gök ağlamasaydı yer ne kadar gülerdi onu bir düşünmek gerekiyor. Hiç yağmur yağmasaydı insanlığın hali ne olurdu? Veya Yağan yağmur hiç dinmeseydi, yine insanlık ne hale gelirdi? Veya yağan yağmur kafamıza kovayla su boşalır gibi gülleler halinde top gibi düşseydi ne olurduk? Dolayısıyla her yağmurun yağması bize üç ayrı nimeti hatırlatır. Deminki durumlar olsaydı felaket olurdu evet gökten inen yağmura rahmet deriz aynen gökten bizlere inen gönlümüzü diriltmek üzere inen Kur'an'ın rahmet olduğu gibi ikisi arasında çok ciddi bir bağ vardır üç gündür toprak suya doydu maşallah devamlı yağıyor Tabii rahmet midir yoksa bir uyarı mıdır, ikaz mıdır, bilmiyoruz. Tedbir almadığı, teknolojinin imkanlarını hayırlarda kullanmadığı için yazın kuruyan barajlarını kışın köyler üzerine boşaltarak çözüm arıyor insanlık. Yeryüzünü ifsad eden insan, ozon tabakasını da deliyor, gökleri de fesadına alet etmeye kalkıyor, tabii karşılığını global çölleşmeyle, iklimlerin intikamıyla daha dünyadayken çekmeye başlıyor. Tabii nice zulümler vardır ki, onu yapmayan, zalim olmayan insanlara da o zulümler ceza olarak belirli oranda sirayet eder. Yağan yağmur vesilesiyle bugün sudan bahsedeceğim ama, Havadan, sudan, yani boş şeylerden konuşmuş olmayacağız. Tarih boyunca bütün medeniyetler su kaynaklarının etrafında hep kurulup gelişmiş. Zamanın değişmesi de, teknolojinin ilerlemesi de bu durumu aslında değiştirememiştir. 21. yüzyılda da, bundan sonra dünyanın ömrü olacaksa, bundan sonra da, toplumların refah seviyelerinin yükselmesinde su hep önemli rolünü üstlenecektir. Hatta gelecekle ilgili bilgiler veren tahminler yürüten fütürolistler gelecekte hep su savaşlarının olacağını düşünüyorlar. E, Arap bahçesinde su kuyusu kazıyor, tüh diyor yine petrol çıktı. E, yani e, su Petrolden çok daha önemli. Ee, artık insanlar onun mücadelesini şimdiden yapmaya başladılar. Kurak ve yarı kurak ülkeler su sıkıntısına şu anda bile girmiş durumda. Yakın gelecekte e, suyla ilgili problemler artacağı benziyor. Su her insanın her gün sık sık kullandığı e, önemli bir ihtiyaç. Bu yüreğimizin yandığı sıcak günlerde bir bardak suyun kıymeti başka bir şeyle kolay kolay ne yapılmaz? Kıyas yapılmaz. Evet, ama suyu da iktisatlı kullanmazsak su sıkıntısı ve diğer problemler kendini gösterir. Evde, sanayide, ziraat alanlarında her yerde Suyun bir damlası bile israf edilmemeli. Ama çocuklarımız israf diye bir kelimeyi bile bilmiyor. Savurganlık ne demek? Onu bile tanımıyorlar. Kur'an malum yiyin için fakat israf etmeyin diyordu. Allah israf edenleri sevmez diye ilavede bulunuyordu. İsraf edenler şeytanların kardeşleridir diye şeytanın akrabası olacağını vurguluyordu müsriflerin. Ve Allah Resulü de bir hadisinde akmakta olan bir nehirin kenarında bile olsa suyu israf etmeyin diyordu. Abdest alırken bile koca bir denizde abdest alsa bir kimse yine israf etmemek zorundadır. Evet, ee, çevre kirliliği konusunda da e, dinimiz ciddi manada nelerde bulunur, tavsiyelerde bulunur. Sizden biriniz durgun suya abdest bozmasın, böyle bir suda gusül abdesti almasın der e, bir hadis rivayeti. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği. Ne yazık ki o Resul'ün ve dinin prensiplerine uyulmadığı için yasakladıklarının en kötüsü yapıldığından dolayı suyumuz da kirlendi, huyumuz da kirlendi. Su içme ve bitkilerin sulanması yanında tabii önemli bir temizlenme aracıdır. Bazı ibadetleri yapmak için sözgelimi namaz kılmak için abdest almak farzdır veya gusül abdesti ihtiyacı varsa ancak suyla bunlar bu ihtiyaçlar giderilir. O yüzden e, su bir ibadet için önemli bir araç. Abdest dışı temizlediği gibi insanı iç temizliğe de ulaştırır. Hani meşhurdur abdest nurdur. Abdest üzerine abdest almakta nur üzerine nur kabul edilir. Diğer yandan yine namaz için elbiselerin, bedenin, namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Temizliğin de su olmadan mümkün olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden Enfal suresi 11. ayette sizi temizlemek için Allah gökten su indiriyor der. Evet, suyun çok az bulunduğu bir bölgede inen din, İslam, suya o kadar önem vermiş ve temizlik konusunu o kadar öne çıkartmış, suyu aramayan, sudan ve rahmetten kaçan batı insanına bir tefekkür kapısı bile açılmamış. Batı sudan korkar, sudan çekinir. Suyu ne kadar az kullanırsa o kadar sevaba girdiğini düşünür. Küvet suda yatmakla alakalıdır. Suyu az kullanmakla, israfla alakalı değil yalnız bu. Küçücük bir çanağın içinde elini yüzünü yıkayan insanları düşünün. Ee, suyu arayan, suyu aramayan insanları, sudan kaçan insanları düşünün. Ee, o yüzden parfümleri, kağıtları, tuvalet için icat etme ihtiyacı duyan ama suyu oralarda bile kullanmayan e, insanların durumlarını bir değerlendirin. Kur'an boşuna müşrikler pisliktir demez. Evet, bizse suyu rahmet kabul ederiz ve e, bir yudum su içince gönülden bir hamd ederiz. Çeliğe su verince ne olur? Demir kuvvetlendirir, kuvvetlenir ve kılıç gibi keskin bir alete dönüşür. Tohuma çiçeğe su verince filizlenir, dallanıp budaklanır. Çölde kalmış bir yolcuya su verirseniz hayat vermiş olursunuz. Kıraç topraklar çölleşen yer suya hasrettir. Yanan gönüller, çorak sineler, kuru gözler, kuruyan ruhlar, Gökyüzünden bir meltem gibi yumuşak ve sessiz akacak rahmeti beklerler. Dünya bir dörtte üçü deniz olan bir yerleşim yeri. İşte dünya denizinin üzerinde yüzmesi gerekirken gemimiz suyu içine gönlüne aldı. Bu hırs sonucu üstünde yüzecek temiz sudan da mahrum kaldı. Artık karaya oturan gemimiz SOS e, sinyalleri saldı. Şairin dediği gibi ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin bize dua et e mi? Su insanoğlu ve diğer canlılar için büyük bir lütuf. Şırıl şırıl sesi çevresini yeşillendirip serinletmesi tozu toprağa yatıştırıp her türlü kiri, pisliği temizlemesi, kuruyan dudakları ıslatıp içene can katması, çatlayan toprağı doyurup pörsüyen bitkilere hayat vermesi, bu lütuf zincirinin bir halkaları. Yağmur yağmasa caddeleri, sokakları, çatıları kim temizler? Yeryüzünü kirden, pistten, mikroplardan, karla, yağmurla kim arındırabilir. Su, adına kasideler yazılan bir nimettir. Alemlere rahmet olarak gönderilen zatla rahmet olarak inzal olan yağmurun arasında güzel bir bağ kuran fuzuli su kasidesini yazmıştı bilirseniz. Su, yüce beyanda cennetin güzellikleri arasında özel bir yer alan bir hediyedir. İman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan, yüzeyinden sular coşan cennetlerde ikram edileceklerdir. Su, hani meşhur peygamberin elinden akan bir çeşme şeklinde de hatırımıza bir sanki görmüş gibi canlanarak gelir. Kur'an semadan inzal edildiği gibi yağmur da yine yukarıdan semadan inzal edilmiştir, indirilmiştir. Her ikisi de rahmettir. Bir çiçeğin, bir gülün semadan inen rahmete, yağmura ihtiyacı var. Yoksa bir ot yağını, bir diken parçası olur, ölür gider. Bir insanın da semadan inen rahmete, Kur'an'a ihtiyacı var. Yoksa canlı cenazeye, elbiseli oduna benzer, Ruhen ölür gider. Su hayat kaynağı olabilir. Kur'an ise abu hayattır. Ölümsüzlük suyu. Kur'an namelerinin ruhu coşturması gibi su sesi de insana huzur verir. İkisi de Allah'ın kitabıdır, ayetleridir çünkü. Birini kapağını açıp içmeye başlarken Elhamdülillah deriz. Diğeri, diğerini kana kana içtikten sonra bu sözü söyleriz. Kur'an çeşmesi cehennemimizin ateşini söndürecektir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi. Aslında biri yanıcı, biri yakıcı olan, iki elementin birleşmesinden ateşi söndüren bir sıvı yaratması, zıtları birleştiren, acıya tat, çileye zevk katan bir zatın muhteşem sanatının ayrı bir görüntüsüdür. Bilindiği gibi hidrojen yanıcı bir gaz, Oksijen ise yakıcı ama su gaz da değildir, yakıcı da değildir, yanıcı da. Hidrojenin zehirli bir gaz ve öldürücü bomba olduğu, ağırlıklı oranda ondan meydana gelmiş suyun ise tatlı ve ihya edici olması gerçekten tefekküre layık bir özelliktir. Hangi insan evinin bahçesinde bir çağlayan olmasını istemez ya da Güzel bir nehir kenarında bir köşk. Öyleyse iman ve salih amellere sarılsın. Suyun o güzel görüntüsü ve şırıltısı cennette onu bekliyor. Tabii bir de Kevser. Resul'ün sunduğu rahmet çeşmelerinden dünyada içenler için. İnsan özgür. Zakkum, irin ve kaynar suyu da tercih edebilir. Dünyada onca temiz İçecekleri bırakıp alkol gibi haram içecekleri tercih ettiği gibi. Zemzem, İsmail'in bir hatırası. Can suyunu, kanını sevdiğini seve seve vermeye hazır olan en sevilenin cevabı, ikramıdır o mübarek su. Ama insan mecbur değil. Şeytanın sunduğu süslü kadeh içindeki zehir bazılarının tercihidir. Özgürlük var, zevklere karışılmaz. İnsanımızın selsebil özlemidir sebil. O da unutuldu gitti ya, hatıra gibi kaldı. Çeşmelerin artık muslukları bile çalınır hale geldi. Ve akmayan çeşmeler, sebiller. Müslümanlar Kerbela'nın ne demek olduğunu bildiklerinden, düşmanlarının bile rahmetten mahrum olmasını istemezler. Eskiden beri Müslümanlar adım başına çeşmeler yaptırmışlar. Batıda bulamazsınız. Sebil denilen bir e, özelliği veya çeşme denilen bir yapıyı. Batılılar bilmez bunu. Onlar sudan da para kazanmanın yolunu kapitalistçe bilirler. Soğuk su temin edip adına işte ecdadımız Sebil demişler. Sebil Sebilullah'ın kısaltılmış bir ifadesi. Yani rahmeti kısa yoldan elde etmek için Kestirmeden rahmet sunmak, Sebil. Evet, batıda ve batılılarda su bile artık sudan ucuz, su gibi ucuz değildir. Sudan para kazanıp sudan konularla uğraşırlar. Havadan sudan dem vururlar. Kasalarını doldurup su gibi para harcama sevdasında olurlar. Musluklarından ama şarap akan otellerde konaklayabilirler. Ve Müslümanları bir kaşık suda boğmak isterler. Unutmayalım. İmtihan çeşmesi olmaz bir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Su, tufandır aynı zamanda. Sadece rahmet değildir. Firavunları ve destekçilerini de boğandır su. Gökten sadece rahmet yağmaz. Gazap da yağdığı olur. Rahmet Özdeki zehiri artıran işlev de görür. Yağmur kirazın tadını artırır ama Ebu Cehil Karpuz'u bundan yararlanmasını bilmediğinden ancak acılığı artar. Kur'an'ın müminlere şifa ve rahmet olduğunu ifade ederken zalimlerin ziyanlarını arttırdığı gibi. İsra 82 Mümin sen de rahmet ol ince ince. Ve latifçe yağ, gül tomurcuklarına. Güldür yüzünü güllerin, Ama gülle olup yağmasını da bil, Suya düşman olanların tepelerine. Sun rahmeti, rahmet ol, Yağ insanların başlarına, Ama gerektiğinde tufan ol, Sertleşip dolu olarak in, Rahmete sövenlere, Bakma onların timsah gözyaşlarına. Binecek başka gemileri olmadığı halde, göz önündeki Nuh'un gemisini reddeden için, kaçınılmaz bir sondur tufan ve tufanla helak. Musa'nın Rabbine ve mesajına kör ve sayır olanlar için su, ne hayat kaynağıdır, ne de dost. Onlar, suya akseden, kendi canavar görüntülerinin pençelerinde kıvranacaklardır. Saydamdır su, aynadır, bakan göze göre değişir rengi. Yeşil gözle bakan yeşili, kızıl gözle bakan kızılı görecektir suda. Firavunlar kızıl denizde boğulurken Musa'lar yemyeşil ova gibi sıratta, sırat-ı müstakimde yol almıştır. Yol alacaktır. Evet. Su dedik ve su kendi coşkunluğu gibi insanları da coşturur. Bazıları hayat boyu suyu arar. Bilmez ki Vermez suyu, ipsize kuyu. Bazıları da serabı su zanneder. Zehri şarap şerbet sananlar gibi. Su gibi aziz olmak için izzeti doğru yerde aramak gerekir. Suya sabuna dokunmadan temizlenmek, tertemiz insan olmak mümkün değil. Bazı bedelleri, zorlukları olsa da rahmet deryasından yararlanmak için derine dalmak, fincancı katırlarını bazen ürkütmek, su kenarlarındaki kurbağaları bağırtmak pahasına da olsa, suya sabuna dokunmak, başkalarına da suyu sabunu ulaştırmak gerekir. Evet, şair öyle demiş. ''Abu pake ne zarar vak kurbağadan? Yani kurbağanın bağırıp çağırması tertemiz suya ne zarar verebilir ki?'' Ne dediniz? Su uyur, düşman uyumaz mı? Uyanık suları uyandıran, akıp coşan ve çağlayan suları çok gördük. Ama düşman da uyumaktan çok uyutmak peşinde. O yüzden ne su uyur, ne düşman uyumaz tabiri. Belki uyutmaz demek daha doğru. Dinle bak, yağmur, rahmet sesi hepimizi uyandırmak için gökten üzerimize ulaşıyor. Unutma, su götürmez bir hakikat şu ki, zaman da su gibi akıp gitmekte. Şu fırtınalı kış günlerinin başlangıcında, cennet gibi bir bahara çevirecek günlerimizi, susuzluktan kuruyan dilimize, kavrulan gönlümüze, yeniden hayat verecek suya kavuşmak için hayat kaynağını, rahmeti Uzaklarda aramaya gerek yok. İşte çok yakınımızda, evimizin duvarında o rahmet. Gerçekten şirinimize şirin bir şeye birre kavuşmak için dağları delip ardındaki suyu insanlara sunmak gerekiyorsa onu da yaparız. Şair öyle diyor ya, vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı. Evet, sözü uzatıyorum ama bazen e, susuzluğumuza su e, ikram etmek için bazı zahmetlere de katlanacağız. Dünyanın üçte ikisi su. Benzer bir durum insanlar içinde söz konusu. Beynimizin de üçte ikisi sudur. Hani beyni sulanmış derler. Aslında beyin bir adacık gibi suların içinde gezer. Önemli olan beynin suyunun azalmamasıdır. O yüzden beynin suya ve gıdaya ihtiyacı var. O su biraz da kitaplarla beyne zerk edilir. Kanın yüzde seksen embriyonun yüzde doksanı su, kasların yüzde yetmiş böbreklerin yüzde seksen ikisi, beynin yüzde yetmiş dört su ile oluşmuş. Yeryüzüne her saniye ortalama 16 milyon ton su iniyor. Aynı miktarda da yeryüzünden bu kadar su buharlaşıyor. Bu modern bilimin verdiği verileri 1400 sene önce e, kayıptan aldığı haberle Resulullah da haber veriyordu. Diyor ki, her sene yeryüzüne inen su miktarı eşittir. Sadece suyun indiği yerler muhteliftir. Evet, yaratıcının koyduğu kanunların zincirleme iş, işlemesiyle e, atmosfere gelen ışınlar e, canlıların e, ihtiyacı için yeryüzüne iniyor, buharlaşma oluyor ve su her sene aynı miktarda buharlaşıyor ve 16 milyon ton su yağmur olarak yine iniyor. Bir yılda yanan yağmurları toplasak, bir araya getirsek Akdeniz'i oluşturacak kadar su biriktirmiş oluruz. Yani her yıl Akdeniz'i göklere çıkartan ve onu uygun yerlere dağıtan rahmet olarak indiren Allah'a hamd etmek gerekiyor. Onu arındırıp tuzundan, mikrobundan arındırıp tertemiz bir hale getiriyor. Bizim kirlettiğimiz, pislettiğimiz suyu gökyüzünde arınma cihazları yerleştirerek onu tertemiz bir nimet olarak yine yeryüzüne indiren ve biz yeryüzünde tutmuş olsak kirleteceğimiz için yer altına çekip orada çamurların, mikropların içerisinde tertemiz bulunduran ona en güzel lezzetleri katan, kaynak suyu diye kayaların içinden çıkartan Rabbimize hamd etmiyoruz. Ayette ifade edildiği gibi sularımız çekiliverse bize temiz suyu kim getirir? Efendim suyun neden imal edildiğini biliyoruz, icat edildiğini biliyoruz. İki hidrojen, bir oksijen. Haydi susuzluğa çare bul, hidrojenleri, oksijenleri bir araya getir, yağmura ihtiyaç olmasın, su ihtiyacını gider böyle bir imkan söz konusu değil. Kaldı ki hidrojeni yaratan kim? Oksijeni var eden kim? Onu tespit ettiren kim? Bütün bunları değerlendirmemiz icap ediyor. Evet. Bütün yaratıklara rızkını veren Rabbimiz mahlukatın rızklarını vermek için de mükemmel, tatlı güzel, aynı zamanda akla durgunluk veren muhteşem bir sistem kurmuş. Ee, evet. Su gibi kar tanelerini bir düşünün ee, ve dünyaya yalan karların kristallerinin e, hiçbiri birine e, tıpkısı olarak benzemez. Ee, her kristal kar kristali ayrı bir sanat eseridir. Gelinlik kızların çeyizlerine saklayacağı e, süsler gibi e, uğraşsanız dakikalarca benzerini yapmak zorunda kalıp belki başaramayacağınız desenler. Görmüşsünüzdür kar kristallerinin şekillerini görmediyseniz bir internete filan girin, bir kar tanelerinin desenlerine bir bakın. Hayran olmamanız mümkün değildir. Her kartanesi apayrı bir güzellikte ve apayrı bir sanat eseri olarak tek tek işlenmektedir. Bütün bunlar tesadüfle tabiatın e, akılsız, şuursuz e, işleviyle olması mümkün müdür? Evet, söz uzun. E, su insanı söyletiyor. E, Cenab-ı Hak bir ayetinde الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ buyuruyor. Rab öyle bir Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunları bile bile Allah'a şirk koşmaya kalkmayın, endat dedinmeyin diyor Bakara suresi 22. ayette. Evet, Allah'ın ayetlerini, yeryüzündeki ve gökyüzündeki kainatın özelliklerini tefekkür etmek ve Allah'ın yüceliğini kavramak ve ona kulluk yapmak hepimizin görevi havadan sudan bahsediyoruz. E, gerçekten bahsedebilsek havada da suda da nice nimetler, ihsanlar, hikmetler olduğunu kavrayacağız ve o suyun ne kadar can suyu anlamında kıymeti olduğunu değerlendireceğiz. Rabbimiz e, suyu tufan olarak, e, helak unsuru olarak başımıza bela etmesin. Bizi susuz da bırakmasın, su gibi rahmet olan Kur'ansız, Furkansız, su gibi rahmet olan peygambersiz bir hayat nasip etmesin inşallah. Ela inne ahsen el kelam ve eble an nizam, kelamullahi meliki lazi zil alam, kemakal Allahu ve teala fil kelam ve iza kury Kur'an festemi ole ve anctu ole turhamun. Aüz bıllâhî min hıştânı râjim bismillâhî